Merhaba, Tema Vakfı'ndan bir çağrıyla programımıza başlayalım. Domatesi, kirazı, zeytini şeftalisiyle Türkiye'nin gıdasını üreten Çanakkale, kömürlü termik santral tehdidiyle karşı karşıya. Dur demezsek Çanakkale'ye 12 yeni kömürlü termik santral gelecek. 2012'nin kömür yılı ilan edilmesinin ardından kömür madenciliği ve kömürlü termik santraller konusunda ülkemizde çalışmalar hızlandı. Bu kapsamda kömür yatırımları için odağa alınan Çanakkale'de Hali hazırda çalışan 3 inşa halinde ise 1 termik santral bulunuyor. 12 yeni kömürlü termik santralinin de yapılması planlanıyor. Kömürlü termik santraller en büyük hava kirliliği kaynağı ve hava kirliliği, kalp, akciğer ve solunum yollarını etkileyen akciğer kanseri, mesane kanseri, felç, koa ve astım gibi hastalıklara neden oluyor. Yapılan çalışmalar kömürlü termik santrallerin olduğu yerlerde insan ömrünün 10 yıl kısaldığını gösteriyor. Sağlık ve Çevre Birliği Heal'ın yaptığı çalışmaya göre, kömürlü termik santrallerden kaynaklanan hava kirliliği Türkiye'ye bugüne kadar her yıl 2.9 ila 3.6 milyar Amerika Birleşik Devletleri doları arasında sağlık maliyetine neden olduğu 2.9 3.6 milyar dolardan bahsediyoruz. Termik santraller temiz hava hakkımızı da gasp ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yani TÜİK'in verilerine göre Termik santrallerden kaynaklanan atığın sadece %85'i kül barajında depolanabiliyor, geri kalan rüzgarla uçuşup toprağa, suya ve gıda zincirine karışarak hem ekosisteme hem de insan sağlığına zarar veriyor. Çünkü termik santrallerin atıkları küf ve cüruf ağır metal içeriyor. Santrallerin neden olduğu bu zehirli gazlar ve uçucu küller tarım arazilerinin verimini düşürüyor, su kaynaklarını kirletiyor. Termik santraller su hakkımızı, gıda hakkımızı gasp ediyor. Türkiye iklim değişikliğinin en fazla etkileyeceği bölgede olan Akdeniz Havzası'nda yer alıyor ve iklim değişikliğinin en büyük nedeni ise kömürlü termik santrallerden kaynaklanan sera gazı salımları. TÜİK verilerine göre 2013 yılında sera gazı salımları içinde en büyük payı %67.8 ile Enerji kaynaklı emisyonlar, salımlar oluşturuyor. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından iklim değişikliğiyle mücadele için dünyadaki mevcut kömür rezervlerinin %82'sinin yer altında bırakılması gerektiği kabul edilirken yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmenin maliyeti ise her gün düşüyor. Türkiye'ye kömüre dayalı enerji politikaları Zarar veriyor. Tema Vakfı web sitesinde yapılan açıklamaya göre, kömürlü termik santrallerle ilgili Tema Vakfı Çanakkale İl Temsilciliğinin yürüttüğü faaliyetlere destek verebilirsiniz. Bunun için Başar Uymaz Tezel İl Temsilcisi bsreuymaz@gmail.com veya 532 206 0177 telefonundan kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Aktif gönüllü olabilirsiniz Çanakkale'de. Ve Çanakkale'de yaşamıyorsanız da Change.org üzerinden temanın yürüttüğü kampanyaya destek verebilirsiniz. Change.org Taksim Çanakkale'ye sahip çık adresinde bulabilirsiniz bu kampanyayı. Demir madencilik çatal ağzına 7. termik santrali kurmak için başvuruda bulundu. Demir madencilik 160 megawatt gücündeki termik santral için çet süreci başlattı. Çet başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre 450 milyon lira maliyetli DETES bir santralinde yılda 525 bin ton kömür yakılacak. Santral için civardaki bir dağ devrilip düzenleyecek. Çıkan hafriyatta deniz doldurulacak. Çet dosyasında yer alan kömür dünyada en yaygın şekilde bulunan güvenilir. Aynı zamanda düşük maniyet değerde elde edilen bir fosil yakıttır görüşü. Dünyanın ileri gelen bilim insanları tarafından savunulan etkileri özellikle çatı ağzında senelerdir hissedilen kömürün son derece zehirli ve tehlikeli bir enerji üretim yöntemi olduğu görüşüyle, tamamen çelişiyor. Bunun dışında dosyada ayrıca proje kapsamında gerekli olacak su ihtiyacı inşa edecek olan su alma yapısıyla Karadeniz'den sağlanacak ifadesi yer alıyor. Günde 3 milyon metreküp zihirli su hali hazırda Karadeniz'e bırakılıyor. Diğer termik santrallerde bu sayı yakın gelecekte günde 8 milyon metreküpü geçecek. Cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre bölge halkının görüşleri şöyle. Çatal fırın sahibi 15 bin nüfusa düştü 7000'e. Kanser vakaları çok oluyor. Her yerde oluyor ama belki burada biraz daha fazla oluyor. Adam istemiyor tozun dumanının, çamurun içinde yaşamak. Benim günlük 2000 ekmeğim gitti buradan. Bölgede termik santrallere karşı veren bir yurttaşsa şöyle demiş. Sen de bir yazın gel filtreler çalışmıyor. Geceleri de bazen çalıştırmıyorlar. Çünkü o filtreleri çalıştırmaya büyük enerji harcanıyor. İşsizliği önleyecek diye halkı kandırıyorlar. Bir termik santral çalışanıysa şöyle demiş. Burası bırakın Avrupa santrallerini Türkiye standartlarının altında Çalışma Bakanlığı denetlemiyor, Çevre Bakanlığı denetlemiyor diyor buradaki durum için. Ve Bartın'ın tatil beldesi Inkum'da dalgaların etkisiyle sahile vuran atıklar büyük bir kirliliğe yol açtı. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü bölgede 100 metre uzaklıkta sahilde televizyon, araç tamponu ve diğer evsel atıkların yanında bir de inek leşi bulunması dikkat çekti. Sağnak yağmurla birlikte su seviyesi yükselen Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar dalgaların etkisiyle ırmağın döküldüğü bölgenin yakınındaki inkum sahiline vurdu. 3 kilometrelik sahil şeridindeki atıklar kirliliğe açtı. Sahildeki atıklar arasında plastik maddeler, ağaç ve odun parçaları, televizyon, otomobil tamponu, yedek parçalar ve diğer evsel atıklarla tıbbi atıkların yanında bir inek leşi vardı. Yaz aylarında yüzlerce kişinin denize girdiği sahildeki kirlilik... Büyük tepki çekti. Bartın Pedaldaşlar Derneği Başkanı Ümit Bakay sahildeki kirliliğin fotoğraflarını Facebook hesabında paylaşıp yıllardır inkumu sahinde bu kadar çöp birikti. Çöp yığınlarının içinde ne ararsanız var. Ölü inek bile var. Bir, i̇lk kez bir televizyonu sahile vurmuş olarak gördüm. Hayatımda ben böyle bir manzarayla karşılaşmadım diye yazdı. Tatil beldesinde yaşayan Erkan Hızoğlu da. Bartın ırmağından gelen çöpler dalgayla sahile vuruyor. Biz bu manzarayı zaman zaman yaşıyoruz ama ilk kez bir televizyonu sahile vurduğunu gördüm. Bu manzaranın artık değişmesi gerekir. Yetkililer çözüm bulsun. Burada insanlar yazın denize giriyor. Şimdi hayvan leşleri var dedi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.